''Ey iman edenler! Kendi evlerinizden başka evlere geldiğinizi hissettirip, izin alıp ev sahiplerine selam vermeden girmeyin. Bu davranış sizin için daha hayırlıdır. Düşünüp anlayasınız diye size böyle öğüt veriliyor.''